Bu videonun konusu insanları etkilemek. İnsanları etkilemek aslında birkaç bölüme ayrılıyor. Daha önce videosunu yaptığım konuları burada tekrar anlatmayacağım ama ne vardı? Etkili konuşmak. Sohbetlerin merkezi olmak. Bunların hepsini açıklama bölümüne koyuyorum. Şimdiden tıklayıp yan sekmede açın. Videonun sonuna doğru da kartlar halinde korun. Mizahı yani mizahı kullanarak kaliteli hoş sohbet olarak eğlenceli birisi olmak. Sohbeti yönetebilmek etkili iletişim, ikna bunların hepsi ayrı konular. Bizim bu videoda üstüne gideceğimiz şey ise insanların sizden o ortamda etkilenmesi İnsanlar sizden nasıl etkilenir gelin görelim. Hoş geldiniz. İlk önce boyutlarına göre ayıralım. 2-3-4. Ne demek 2-3-4 boyut? 2 boyut sosyal medya etkilenmesi. Yapaydır. Sahtesi üretilebilir. Nasıl bir kavanoz bal işte 20 lira, 50 kavanoz bal, 50 lira falan. Bu şekilde sahtesi vardır. Abone takipçi ıvır zıvır satın alırsın, sosyal medyada beğeni satın alırsın sana bayılırlar. Bir anda işte 50 binken seni takip eden sayısı 150 bine fırlar sonra 300 bine fırlar uçar gidersin. Öyle tanıdığım insanlar var 40 bin bir hafta önce bir hafta sonra bir bakıyorsun 100 bini geçiyor ama Bu iki boyutlu ve sahtedir. Gerçekliği yoktur. Üç boyutlu olansa şudur, üç boyutlu. Sen bir ortama girdin, sohbet ettin. Seninle eğlendiler, güzel sohbet ettiler. Gittin. Bitti. Şimdi diyeceksiniz ki ya zaten istediğim de bu çok güzel değil mi? Değil. Dört boyut anlatınca daha iyi anlayacaksınız. Dört boyutlu olansa şu. Sen ortamdasın, sohbetin, bilgilendirmen, eğlencen her şeyin çok güzel ve çıktın gittin halen sen oradaymışsın gibi senin arkandan güzel konuşuyorlar ya da kötü konuşuyorlar. Ama seni orada değilken de tanıyorlar ve senden bahsediyorlar. Bu dört boyut. Bu ikiye ayrılıyor. Senden iyi bahsetmeleri, yani senden iyi etkilenmeleri, senden kötü etkilenmeleri. Yani bazıları der ki reklamın iyisi kötüsü olmaz. Hatta YouTube algoritmasında şey vardır, bir videodan nefret edilse bile o video trendlerde yükselir. Yani İnsanların seni sevmemesi de bir tür başarı ve etki gibi gözüküyor. Bazı insanlar imaj olarak işte karizma olarak bu nefretten hoşlanır. Yani televizyonda birkaç tane öyle medya soytarısı var mesela. İnsanlar kendisinden nefret etsin, kötü adamı oynayayım, kötü kadın oynayayım. Rol olarak söylemiyorum, karakter olarak onu oynuyor. İşte tartışma programlarına çıkıyor, ben aslında sert ve kötüyüm bilmem ne. Aslında sen yumuşacık ve neyse karaktersizsin ama Bu hoş bir şey değil. Çünkü bu bir devirde gider. Yani senin e, iticilikle ya da işte marjinalim ben, bilmem neyim benle bir süre gidersin. Örnek veriyorum kimseyi etiketlemek için söylemiyorum. Yanlış anlamayın ve örneği de çok geniş vereceğim ki bir kişiyi bir bir dönemi e, hedeflemiş olmayayım. Üniversite döneminde insanlar seni olduğun gibi sevmez. Sen de bir ilginçlik istersin vücudunda işte bir dövme, bir gariplik, bir hepsini istersin. Kaşıma, gözüme, dilime, dudağıma, burnuma her yerime bir şeyler takayım, her yerime dövme yaptırayım ve beni dikkat etsinler. Bu bazen sev... mutlu eder seni. Mesela 15 yaşında dövme yaptırıp sildirmek isteyen insanlar var. Ama üniversiteden mezun olduktan sonra eğer kendi işini kuramıyorsan, dövmeci dükkanı açamıyorsan ya da bir müzik grubunda bir yerde olmuyorsan ve iş hayatına atılacaksan o kadar marjinal bir imajla iş hayatına atılamayabiliyorsun. Yani gidip bir bankaya bir Holding'e başvurduğun zaman böyle <gülüyor> kapıdan dedektörden geçemiyorsun. İşte burada, burada olduğu gibi insanları etkilemek her türlü mümkün. Şimdi gelelim biz insanları nasıl etkileriz ve nasıl etkileniyoruz. Ama şunun adını koymamız lazım. Etkilenmek nedir? Yani bir insanın senden etkilenmesi nedir? Sen bir insandan niye etkilenirsin? Etkilenmek o insan yokken de onun varlığını yanında isteme. Onun söylediği fikirlerin, sözlerin senin aklında olması ve onunla bir an önce bir araya gelmek istemen. Yani ya Haluk muhabbeti yap, dur onu da çağıralım. Ya bir yere gideceğiz ama Haluk gelirse ben de geleyim. Ya da ya Haluk abi sorsana o da geliyor mu? E, Haluk'un bir fikrini sor, o ne diyor bu konuda? Yani buna karar vermeden bir de ona danışalım. İşte bunlar senden etkilenilmesidir. Ha şu da var, sadece tabi günübirlik cazibenden hım çok tatlı, çok etkilendim. Bu, bu yürümektir. Bu etkilenme değil. Bahsettiğim etkilenme sadece bu değil. Ha bu da birazdan söyleyeceklerini uygularsanız işinize yarar. Yani çok kaba tabirle bir insanı tavlamaksa amacınız yine bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ama amacımız tavlamak değil uzun süreli seni sevmelerini, beğenmelerini ve hoşlanmalarını sağlamak. Ben olayı tersten öğreteceğim size. Yani tersine mühendislik yapacağız. Soru şu. Sen insandan nasıl etkilenirsin? İnsanlar senden nasıl etkilenir merak ediyorsun değil mi? Sen nasıl etkilenirsin? Burada kanalda videosu var itici olmak diye, iticilik diye. Neden insanlar sana itici gelir? Hemen cevaplayayım. 1- İnsanların senden etkilendiği o kadar barizdir ki sana vakit ayırırlar. Ve sen o insanların sana vakit ayırmasından hoşlanırsın. Senin yanındayken bir yandan ha ha ha diye telefona bakıp arada bir sana göz kesmezler. Bir yandan başkalarını da aradan çıkarayım da üçlü beşli buluşmazlar. Senle buluşurlar ve seni dinlerler. Sen konuşurken seni dinlerler. Arada bir o da konuşur fikrini söyler ama seni merak eder. İşte bu insanla etkilenirsin. Demek ki tam tersini sen de onlara yapmalısın. İnsanları aramalı, sormalı ve merak etmelisin. Geçen hafta sana söylediği şeyi unutmamalısın. Karşına geldi ya doktordan geldim bir şey yokmuş. Ne oldu ki? Ama geçen hafta anlattım ben doktora gittim şurama ha, aa, öyle mi geçmiş oldu. E şimdi senin o insanı umursamadığın çok parçası ama tam tersi olsa sen onu bir gün önceden sana ya yarın burç yaz ama nasıl oldun dersen işte ha der. Ya Haluk beni hep arıyor, hep soruyor. Onunla birlikte olmak güzel bir şey. Demek ki benim hayatıma tanık olanlardan birisi. Ben ondan etkilendim. Aşk meşkin ilk başlangıcında bile böyledir. Birini tavlamak istiyorsan kaba tabirle İlk randevuda söylediğini, ikinci randevuda unutursan sana derse ki benim işte bilmem neye alerjim var, turşu alerjim var sen ikinci de ellerimle yaptım, göm, sosisli hem de turşulu ee, sevmiyor belki işlenmiş gıda ama sen iticisin işte ya da vegandır belki, antivejeteryandır bilmiyorum dolayısıyla unutursan etki biter. Çünkü insanları etkilemek birdir ama asıl önemli olan etkinin devamıdır. Yani sen ilk görüşte tavladın onu ya da arkadaş olarak kan kalacaksın Senin sevdi ikinci görüşmede bitirdin etkisi işte çöp ve ye kürküm ye. İmaj önemli ama pahalı imaj değil. Temiz giyeceksin. Düzgün giyeceksin. Olabildiğince sade ve minimalist giyinirsen daha güzel. Ama bazı ortamlara girerken belki biraz daha şaşalı olmak istersin ama basit giyeceksin. Yakıştırmayı renkleri uydurmayı bileceksin. Bunun için muhteşem kombinler yapıyorum. OY değil ama yani kırmızıyla da ne bileyim. <gülüyor> Turuncu giyip çıkma. Belki de uyuyordur gittiğin ortam Bilmiyorum. Belki de kırmızıyla yeşil çok güzeldir. Belki de ne bileyim maviyle illaki e, tur turkuaz giymek isteyeceksin. Bilemem ama her ne olursa olsun en azından sana bakan kişinin gözleri yorulmasın. <gülüyor> sana bakarken şey olmasın. Ya dur gözüm kör oluyor orada oturma sen. Böyle olmasın. Rahatsız ol. Üstün başın pis olmasın. Bir ayakkabılarını bir zahmet bak. Üçüncü boyuttan dördüncü boyuta geçen şey kokundur. Ama bir parça hijyenine özellikle yaz aylarında dikkat et. Çünkü bunlar direkt öldüren şeyler. Çok bildiğin şeyler anlatıyorum değil mi? Ama insanlar senin yanına geldiği zaman kötü kokuyorsan nasıl bir an önce tüymek istiyorsun? Hele ki o çay ve sigara kokusun. Ne olur sigarayı bırakın lütfen. Siz hiç farkına varmıyorsunuz ama çayla sigara o kadar, ya sigaranın kendisi o kadar kötü kokuyor ki sen daha ağzını açmadan insanları etkilemiş oluyorsun ve senden tiksiniyorlar. Bak anlatacaklarımın en önemlisi babası. fikirlerin ilginç olacak güncel olacak. İnsanları etkilemek istiyorsan bir yere girdiğin zaman şehir efsaneleri üzerine cahil cahil fikirler üretmeyeceksin. Televizyondan ki bugün günümüzdeki televizyonlar pespaye ve inanılmaz kopyala yapıştır saçma sapan bilgiler veriyorlar. Sırf insanlar mutlu olsun diye ben onlara uyuşturucu afyon haberler diyorum. Ya arkadaşlar duyduğunuz mu? Çorumda petrol çıkmış. Oye işte ne bileyim İzmir'de dinozor bulunmuş falan. Ya bu bu Bir kere bilginin kendisi yanlış, oraya geçiyorum. İkincisi sen bunu söylerken zaten komik duruma düşüyorsun ve insanlar senin ağzından bundan sonra çıkacak şey doğruysa bile seni siliyor. Bitiyorsun gözlerine ve paspas, kapı paspası gibi bir şey oluyorsun. Lütfen bunlara dikkat edin. Ağzınızdan çıkan bilgi mutlaka Hele ki bu bir toplantıysa, iş toplantısıysa değilse bile arkadaşın doğum gününe bile gittiysen ne olur insanlara bir şey söylüyorsan gerçek mi değil mi araştır. Twitter'dan aldığın iki gazla 3-5 tane fenomenin zırvalığıyla veya eksi sözlükten şuradan buradan duyduğun şeyle direkt yürüme adamın üzerine ya da o sohbetin içerisine dalma. Ve bir başkası insanları etkilemek istiyorsan insanlar sana yaptığında nefret ettiğin şeyi yapmayacaksın. İnsanlar seni eskiyle, eski senle hatalarınla Geçmişinle yargıladığı zaman ya işte geçen sene de yapamamıştın, ne oldu? Kilo veremiyordun, ne oldu? Yine mi? Haha. İnsanlar geçmişte başaramamış olabilir ama uzatma. Sen uzatırsan onlar da senden sıkın. Çünkü bizim oyuncumuzu bir yandan etkilemek, bir yandan da kaçmasınlar. Kaçmasınlar ve bağlayalım. Yani hem yakalıyoruz hem yanımızda tutuyoruz. Bunun için dikkat etmen gereken diğer şey ise gülmeyi güldürmeyi bileceksin. Altın kural. Sakın ola ki birine gülme. Yani ona da gülme, ya oğlum bu ne biçim kilo almışsın, ooo tosuna dönmüşsün. Değil. Yoldan geçen birine de gülme, ya şu toparlığa görüyor musun ne biçim bir tip. Çünkü insanlarla alay edebiliyorsan, insanlar şunu düşünüyor, benden de alay ediyor bu. Ne yapacaksın biliyor musun? İnsanlara ortak gülecek malzemeler çıkaracaksın, beraber güleceksin, onlara gülmeyeceksin, beraber güleceksin. Ve yüzün hep güleç olacak. Burada ana kural beden dilini doğru kullanacaksın geniş ve kalıplı ve rahat oturacaksın. Koltuğun ucunda otur, birazdan borç alıp da tüyecekmiş gibi oturmayacaksın. İnsanlar senin oradaki oturuşuna güvenecek. Otururken bir bacak bacak üstüne atmayın. ne olur bilin. Ya masanın sahibi gibiymiş işte oturmayın. Ama oradan tüyecekmiş gibi de oturmayın. Ve beden dilinizi yumuşak hareketlerle ve güçlü kullanın. İnsanlara ulaşın. Elleriniz konuya hakim olsun. Yani böyle aşırı abartmayın tabii yani rakas değil ama lütfen birazcık beden dili Alan Pease'in kitaplarını önermiştim daha önce Barbara Pease'le birlikte. Joan'a var beden dilini önermiştim. Bu kitapları bir zahmet bir bakın. Ve şurası. İnsanları etkilemekle insanları kiralamayı karıştırmayacaksın. Bir insanı zaten satın alamazsın çeker gider. Ama ya işte parayı edireyim, dur bilmem ne parti vereyim beni sevsinler. Onlara hediyeler alayım beni sevsinler. O iş öyle yürümüyor. Evet yeni bir iş yerine başladığın zaman belki birinci ayında kendine hayırlı olsun ilk maaşımla herkese baklava ısmarlayayım tamam ama hep halı sahibini ısmarlayayım, her yerde ben onlara e, paran için gelirler, bittiği zaman giderler. Ya da senden daha iyi fiyat ödeyene giderler seni satıp. Lütfen insanları paranın etkileyeceğini, arabaya masanın üstüne attığın araba anahtarıyla etkileyeceğini sanma. Bir de şu var insanlara ve etraftaki insanlara değer vermelisin. Çok kaba tabirle anlatacağım bir hanımefendiyi etkilemeye çalışıyorsun ya da bir beyefendiyi karşında oturuyor ve sadece ona güzel davranıyorsun. Yanında bir birisi, birisi geliyor, diyor ki işte Türkiye'de maalesef bu çiçek satanlar da biraz ısrarcı oluyor ama diyelim ki mesela bir çocuk mendil satıyor. Teşekkür ederim deyip yollamak var olabilir kibarca. Belki 1 lira verip mendil alırsın bu da sana kalmış. Bu Burasına bakmıyormuş ama şu git git hoşt hoşt. Yani bunu yaparsan çirkin gözükür ya da arkadaş ortamında şimdi sırf ona güzel olacaksın diye başkalarını değer vermemek öbürlerini gömersen yanlış. Bir insanı kazanmak istiyorsan seni diğer insanlarla iletişimde de çok güzel görmüyor. Aa çocukları ne iyi davranıyor, aa bak garsona sipariş verirken insan gibi sipariş veriyor. Herkese güzel davranıyor, bu güzel bir insan desin ve 70 e 30 kuralı. %70 sen, sen kalacaksın, %30'un güncellenecek, %70 neresi biliyor musun? Prensiplerin, bazı kendine has davranışlar, mesela Haluk diyecekler sigara içmez. Haluk sigarının olduğu ortamlarda rahatsız olabilir. Bunu bilecekler. Haluk çaya şeker atmaz. Haluk beklemez. Haluk bekletmeyi sevmez. Böyle e, sana yönelik bazı karakteristiklerin olacak. Ama yüzde otuzda güncelleneceksin. Yani teknolojik bir şey çıktı mı? Haluk teknolojiyi sevmez. Düşmandır teknolojiye. Haluk kapitalizm. Ya böyle böyle olursan mesela diyecek ki ya Haluk zaten rock konserlerini sevmiyor. Boşver. çağırmayalım. Onun yanında konuşmayın. Bir yere gideceğiz ama haber vermeyin. Boşver. Kırılır. Böyle böyle senin olmadığın bir dünya oluşur ve senin o sert, ben hayatta konsere gelmem, beni evimden çıkaramazsınız. Bu prensip değil bu ahmaklık. Dolayısıyla yüzde otuz da güncelleneceksin, yeni teknolojileri bileceksin, bulut mulut demeyeceksin, bulut teknolojisi nedir bileceksin. Burası önemli. İnsanlara umut vereceksiniz. İnsanlara fikir vereceksiniz. Bazen bir insan gelirler ki şöyle mi yapayım, şöyle mi yapayım. Yap işte birini ya ne olacak ki. Sen onun hayatını yapboz ya da deneme tahtası olarak görüyorsun da onun hayatı öyle değil işte. Hoş öyle değil öyle şey. Lütfen insanlar size danıştıktan sonra dönüp vakit ayırın ve ihtimalleri değerlendirip kendi başınıza gelecekmiş gibi empati yapın. Sen onu salsaklarsan o da yarın ertesi gün sana danışmaz. Bunu anne babalar çocuklarına çok yapıyor. Çok dikkat edin çocuk size bir sordu, iki sordu, üç sordu. Cevaplamanız dördü gidip başkasına soruyor. o soracağı kişinin kim olacağını bilemezsiniz. Sevgiliniz de aynısını size yapıp dördüncüde gidip Mahmut'a sorduğu zaman ya da gidip de Melis'e sorduğu zaman Demek ki niye hep artık ona soruyor. Ve son. Etkili bir insan olmak istiyorsan, insanları etkilemek istiyorsan lütfen fikirlerini, eserlerini nasıl ürettiğini görsün. Üret. Ve istersen ahşap boyama yap, istersen tablo, istersen beste yap ama üret. Hiçbir şey üretemiyorsan fikir üret. Bir yere gideceksiniz hangi filme gidelim? Ya siz takılın ne isterseniz ben uyarım. Değil üret. Çünkü dikkat et sen kimleri kıskanıyorsun biliyor musun? O ortamda filmi belirleyen, o filmin, o tiyatronun hangisine gideceğini seçilen kişi. işte o insanları etkilemeyi başarıyor. Lütfen yazın aşağıya bakalım. Sizin en etkili bulduğunuz insan televizyonda, sinemada, tarihte kim? Ben Hörup Tatar, en sån här videon görüşmek üzere.